O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Allah.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 Andolsun ki biz en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. <gülüyor> وَجَعَلْنَا هَا لهم عذاب السعير. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür.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 Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. <gülüyor> Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları. <gülüyor> Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o, kalplerin içindekini bilmektedir. وَاَسِنْ <gülüyor> قَوْلَكُمْ Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. <gülüyor> Yeryüzünün size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. <Gülüyor> gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. <gülüyor> Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz. men fis semai en aleykum settemun keyfe andolsun ki onlardan öncekiler de yalan saymışlardı ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu ve <gülüyor> kadikel Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. <gülüyor> ان ير فوقهم صنم فتحو ما يمسكنا الا وحده Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. <gülüyor> Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Em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 Deki, ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. قُلْ <gül>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 onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kararacak ve işte sizin isteyip durduğunuz budur denecektir. Benim... deki Allah beni ve beraberimdekileri yok etse veya bizi esirgese inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir Ul in ve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 De ki, suyunuz çekili verse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir? <gülüyor> Allah'u'l-Azîm Kalem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nun Kaleme ve yazdıklarına an olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Bismillahirrahmanirrahim نون <تصفيق>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 kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Yalan sayanlara boyun eğme <Sessizlik> Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da Onlar da sana yumuşak davransınlar <Sessizlik>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 كل حل في الميل هم زم من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 İstisna da etmiyorlardı. İn ma launahum kema balamuna as haridan lati iz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 İşte azap böyledir. Ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. <Gülüyor> Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. <gülüyor> Öyle ya Teslimiyet gösterenleri günahkarlar gibi tutar mıyız hiç gel mucerimi size ne oluyor Ne biçim hüküm veriyorsunuz Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tedrusun Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır. İn ''Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?'' Emlekum eymanun aleyna ila lekum Sor onlara bu iddiayı onların hangisi savunacak? <Sessizlik> Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğruysalar hadi getirsinler ortaklarını. اَمْ <gülüyor> O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç getiremezler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِيُونَ Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar... Sapa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Hasiatan absaruhum terhaquhum zilleh. Wa kad kanu yud'auna ila's Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. ve <gülüyor> men Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim efendim çok sağlamdır. umli <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de onlar mı yazıyorlar <gülüyor> sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle Balık sahibi gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Asbir li <Sessizlik> hukmi Rabbike ve la tekun ke Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. <Gülüyor> Fakat ardından Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. O inkar edenler zikri işittikleri zaman. Neredeyse seni gözleriyle vereceklerdi. Hala da, hiç şüphe yok, o bir delidir derler. وَاِنْ يَكَادُوا الَّذ۪ينَ Oysa o, alemler için ancak bir öğüttür. <gülüyor> Hakka Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan Bismillahirrahmanirrahim El-Hakka Nedir o gerçekleşecek olan? Kah. Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve ad kavimleri kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semudu, Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. Emmâ seudû feehdikû Ad kavmi ise uğultulu kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. <gülüyor>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 كَاتُ Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. verdi <gülüyor>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 Linenen Artık sûra bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman işte o gün olacak olur. Ve <gülüyor> ize <gülüyor> gökte yarılır ve artık o gün o çökmeye yüz tutar va kon seviyorum <gülüyor>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 Ben öderim Keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi. Yelita Malım bana hiç fayda sağlamadı.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 Sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o, Ulu Allah'a iman etmezdi. La Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.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 Elbette onu kız kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Fema minkum min ahadin Doğrusu o, takva sahipleri için bir öğüttür.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 Ve o gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. Ve O halde Ulu Rabbinin adını yüceltip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 Zil Melekler ve ruh oraya miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Fî Şimdi sen güzelce sabret. sabran Doğrusu onlar... O azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur kun Semez gel bu dağlarda atılmış yüne döner bu vakunur cibel dost dostu sormaz bu aley en hem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 يود المجرم لن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o alevlenen bir ateştir. <Gülüyor> Derileri kavurup soyar. <Gülüyor> Yüz çevirip geri dönen, toplayıp yığan kimseyi çağırır. <Sessizlik> Gerçekten insan pek hırslı yaratılmıştır.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 larında isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar Ceza gününün doğruluğuna inananlar. <gülüyor> Rablerinin azabından korkanlar ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. ırzlarını koruyanlar. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna. Çünkü onlar kınanmaz. Bundan öteye geçmek isteyenlerse, onlar taşkınların ta kendileridir. <Gülüyor> amanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, <gülüyor> şahitliklerini dost doğru yapanlar. mazarlarını koruyanlar Vallazihunhum İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O kafirlere ne oluyor ki bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar? Ben...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 Ama sen onları bırak da tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynaya dursunlar.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 أن أبصرهم ترخوهم ذلله، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. نوح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 Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. <gülüyor> Fakat benim davetim ancak kaçmalarını arttırdı.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 Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. <gülüyor> Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Yursili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 Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? <gülüyor> Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çera yapmıştır.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 want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 Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Nuh, Rabbim sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğururlar, yetiştirirler. İn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 Adek Cin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Cinlerden bir topluluğun dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de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 فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. <Sessizlik> Halbuki biz, gerek insanlar, gerekse cinler, Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. ظَنَنَّا عَلَى كَذِبًا Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, Cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. <gülüyor> Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. ظَنُّوا <gülüyor> كَمَا Doğrusu biz göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleriyle doldurulmuş bulduk. وَاَنَّا <gülüyor>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 tümün anı geldi له bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi yoksa rableri onlara bir hayır mı diledi <gülüyor> Gerçekten biz kimimiz salih kişiler kimimizse bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü, türlü yollar tutmuştuk.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 İçimizde teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. <gülüyor> Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. <Gülüyor>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 لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً.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 De ki ben ancak Rabbime yalvarırım Ve ona kimseyi ortak koşmam <Sessizlik> Deki,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 Sonunda tehdit edilip durduklarını gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir. Hatta mâ yu'adûne men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 Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar. İlla men irteza min rasulim fe innehu yasluku min beyni yedeyi ve min khalfihi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 Sadakallahu'l-azim Müzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen Bismillahirrahmanirrahim Birazı hariç, geceleri kalk, namaz kıl. Yarısını yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. KUMİL <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu biz sana ağır bir söz vahye edeceğiz İnne <gülüyor> senulki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 قَلِيلًا <Gülüyor> Hiç şüphesiz bizim nezdimizde boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve Elem verici bir azap vardır. Innele diyne ankalou ve ve ve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 Gök yüzü bile onunla yarılacaktır. Allah'ın vadi mutlaka yerine gelir. İşte bu.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 وقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه Allah'u'l-Azim Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey bürünüp sarınan Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhalimuddessir Kalk ve Uyar. <Sessizlik> Sadece Rabbini büyük tanı. Ve <Sessizlik> Elbiseni tertemiz tut. <Sessizlik> Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. <gülüyor> Rabbinin rızasına ermek için sabret. <gülüyor> o suğra üfürüldüğü zaman var ya,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 وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنَيْنَاهُ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Üstelik o daha da arttırmamı umuyor. <Sessizlik> Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.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 113. ثم عبس وبسر 114. ثم أدبر واستكبر 115. إن هذا إلا سحر يؤثر İnhâvâ illâ kavlul başar Ben onu Sekar'a sokacağım. Seuslihi Sekar Sen biliyor musun Sekar nedir? Ve mâ mâ hem bırakmaz hem vazgeçmez o. La <gülüyor> tubqi İnsanın derisini kavurur. <gülüyor> Üzerinde 19 vardır. Aleyhâti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 ابَنَ النَّارِ إِلَّا مَا لَائِكَ تَوْمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَهُ إِلَّا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Stiçin eldini otur ve yezdeden eldini ve الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذي fiqulu bihim ma rad weli anqula kafir Hayır. Hayır. Aya and olsun ki. Kellel kamer dönüp gitmekte olan geceye. Velleyli olan sabaha and olsun ki. iza O, insanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir. Bima Ancak sağdakiler başka... Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. İyi. fi onlar şöyle cevap verirler biz namaz kılanlardan değildik yoksulu doyurmuyorduk Dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ve Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Ve Sonunda Bize Ölüm Geldi Çattı Artık Şefaatçilerin Şefaati Onlara Fayda Vermez amatun faurum şefat şefirin Böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çeviriyorlar. <gülüyor>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 Kıyame Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet gününe yemin ederim Bismillahirrahmanirrahim La <Sessizlik>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 ''Kıyamet günü ne zamanmış?'' diye sorar. ''Yes'elü eyyâne yevmul İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. ''Ve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 İsterse özürlerini sayıp döksün. Onu çarçabuk almak için dilini kımıldatma. La Şüphesiz O'nu toplamak ve O'nu okutmak bize aittir. <gülüyor> o halde biz O'nu okuduğumuz zaman sen O'nun okunuşunu takip et. <gülüyor>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 Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. en Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır. Gellayba <gülüyor> balati Tedavi edebilecek kimdir denir. <gülüyor> Bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar <gülüyor> ve bacak bacağı dolaşır. <gülüyor> i̇şte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İla rabbike u me'idni limasa. İşte o doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Bana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 de herem şey bu gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبات ليه فجعلناه سميع بصير Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İnnâ hedeynâ hussevîle immâ şâkîrâ Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاَرْضَ İyilerse kafur katılmış bir kadehten içerler. İn min Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. Aynen yeşrabu biha Okullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. <gülüyor> Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve esire yedirirler. ala <gülüyor> Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. <gülüyor>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 Onlara orada bir kaseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır. وَيُسْقَوْنَ sen Orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. Aynen fi zatun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 Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. İnna haza kana lelkum cezaa'un wa Kur'an'ı sana biz evet biz indirdik İnne Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. <Gülüyor> <Gülüyor> Sabah akşam. Rabbinin ismini yâd et. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Ve lehu bir gülelokuyla şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ihmal ediyorlar <gülüyor> Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasa sağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz. Nahnu nukhliqunahaum ve Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. İnne hâzihi tezkiratun femen şa'et ila ilâ rabbihi sevîm.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 azaben elime sadakallahul Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun birbiri peşinden gönderilenlere Bismillahirrahmanirrahim وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا Şiddetle eserek savurup atanlara فَالْعَاصِفَاتِ Yaydıkça yayanlara وَالْنَاشِرَاتِ نَشْرًا birbirinden iyice ayıranlara vel fariqatin faqa arıtmak sakındırmak için öğüt telkin edenlere <Sessizlik>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 وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُوا نُسِفَتْ وَاِذَا Hangi vakte ertelenmiştir? لِيَنْ Ayrım gününe Liyevmi'l fasl Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ve fasl O gün yalan sayanların vay haline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 Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür. O gün yalan sayanların vay haline. Ve Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık.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 O gün yalan sayanların vay haline. <Gülüyor> Bu kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. لَهُمْ O gün yalan sayanların vay haline. وَيْلٌ Şöyle denir. Bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. <gülüyor> bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi.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 çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. İnnel muttakine fi zillali ve urud. Ve İşlediklerinizin karşılığı olarak, şimdi afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. اِنَّاكَ ذَٰلِكَ لَجِزِ الْمُحْسِن۪ينَ O gün yalan sayanların vay haline. قَالُوا <gülüyor> يَوْمَ Yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz. <gülüyor> o gün yalan sayanların vay haline, <gülüyor> Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. وَاِذَا <gülüyor> O gün yalan sayanların vay haline. وَيْلُنْ <gülüyor> Onlar artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? فَبِئَيْهَدِيْهِنْ بَعْ Salaamullahu alayhi wa